Perseus'le Andromeda masalına benzer ünlü bir öykü de kimine göre doğrudan doğruya o masala bağlanır. Şimdi sözünü edeceğimiz bu masal Ermiş Georgius'la Ejderha masalıdır. Bu ejderha bir balinaydı bana kalırsa çünkü birçok eski tarih kitabında ejderhalarla balinalar garip bir biçimde karışır birbirlerinden ayırt edilemez olurlar. Kutsal kitapta Hezekel sen suların bir aslanı, denizin bir ejderisin der. Buysa düpedüz balina demektir. Hem kutsal kitabın kimi yazmalarında balina adı da geçmektedir bu parçada. Kaldı ki ermiş Georgius derin denizlerin koca canavarını değil de karalarda sürünen bir yılanı öldürmekle şanına layık bir iş görmüş olmazdı. Her insanoğlu bir yılanı öldürebilir ama yalnız bir Perse usta, bir ermiş Georgi usta ya da bir Kofin'de gözünü kırpmadan bir balinanın üstüne rüyebilecek yürek vardır. Bu sahneyi anlatan yeni ressamlar bizi aldatmaya kalkmasınlar. Çünkü o eski zamanların yiğit balinacısıyla karşılaşan yaratık her ne kadar kartal kafalı, aslan bedenli, kanatlı, ne olduğu belirsiz bir varlık diye anlatılmışsa da, o savaş her ne kadar karada olmuş gibi ve ermiş de at sırtında gösterilmişse de, o zamanların bilgesizliğini ve sanatçıların balinaların gerçek biçiminden haberleri olmadığını hesaba katmak gerekir. Bir de şunu unutmamalıdır ki Perseus masalında olduğu gibi Ermiş Georgius'unkinde de ejderha karaya vurmuş bir balina olabilir. Ermiş Georgius'un bindiği hayvansa büyük bir fok ya da denizatı olabilir pekala. Bunları düşününce kutsal masallardaki bu sözde ejderhaların büyük bir balin olması hiç de akla aykırı gelmez. Gerçeğin yalın ve keskin ışığında Filistinlilerin Dagon adını verdikleri ve tapındıkları acayip yaratığın başına gelenler bu masalın başına da gelebilir. Yarı kuş, yarı balık olan bu yaratık, İsrail'in kutsal sandığının karşısında bir atınkine benzer kafasını ve kanatlarını yitirmiş, kala kala bir balık gövdesiyle kalmıştır. Demek ki bizim soylu meslekte yetişen biri, yani bir balinacı, İngiltere'nin koruyucu meleğidir. Ve böylece biz, Nantucket'lı zıpkıncıların, ermiş Georgius'un şövalyelik örgütüne girmemiz gerekir aslında. ''Bundan böyle bu saygıdeğer örgütün şövalyelerinden hiçbiri Nantucketlıları küçük görmeye kalkmasın çünkü onlar bugüne dek büyük başkanları gibi bir balina ile uğraşmamışlardır. Biz ise yün hırkalarımız ve katranlı pantolonlarımızla ermiş Georgius'un nişanını takmaya onlardan çok daha fazla hak kazanmışızdır.'' Herakles bizden midir? Değil midir? Bu konuda bir hali kuşkuluyum. Yunan mitolojisine göre, eski çağların bu Devi Kraket'in ve Kit Kers'in'li hayırlı işler başaran bu güçlü kuvvetli kaba dayıyı bir balina yutmuş, sonra kusup çıkartmıştı. Ama bu kadarı Herakles'in bir balinacı sayılmasına yeter mi, yetmez mi o da ayrı? Onun balinaya zıpkın attığı hiçbir yerde yazılı değildir. Bu işi balinanın içindeyken yaptıysa o başka. Yine de Herakles'i istemeden balinacı olmuş bir adam sayabiliriz. O balinayı yakalayamamışsa da balina onu yakalamıştır hiç değilse. Bundan ötürü onun da bizden olduğunu ileri sürüyorum. En yetkili araştırmacılar olmakla beraber birbirlerine aykırı inançları olan kimi kişilere göre Yunanlıların bu Herakles ve Balina masalı İbranilerin ondan daha eski olan Yunus peygamber ve Balina masalından alınmıştır. Kimine göre de bunun tam tersi olmuştur. Yani İbranilerin masalı Yunanlılarınkinden alınmıştır. Her neyse işin su götürmez yanı iki masal arasındaki benzerliktir. Öyleyse yarı tanrıyı bizden sayıyorum da peygamberi niçin bizden saymayayım? Ama bu kahramanlar, evliyalar, yarı tanrılar ve peygamberlerden başkaları da vardır bizim aramızda. Şimdi en büyük efendimizin adını vermemiz gerek. Eski çağların tüm kral soyları gibi bizim soyumuzda yüce tanrılardan gelmektedir. Şastra'da yani eski Hintlilerin kutsal kitabında anlatılan o eşsiz doğu masalını anımsayalım. Bu masalda 300 Hint tanrısından biri olan belalı Vişnu bizim tanrımız sayılmıştır. O Vişnu ki dünyaya... On gelişinin ilkinde balina akıllığına girmiş, böylece balinaya durdukça silinmeyecek bir yücelik ve kutsallık bağışlamıştır. Gene bu kutsal kitabın anlattığına göre Tanrılar Tanrısı Brahma birçok kez kurulup dağılan dünyayı yeniden yaratmaya karar verince bu işi yapması için Vişnu'yu başa getirmişti. Ama Vişnu'nun dünyayı yaratmaya başlamadan önce vedaları yani o gizemli din kitaplarını okuması gerekiyormuş çünkü anlaşılan bu kitaplar genç mimarlara pek yararlı bazı bilgiler veriyormuş. Gel gelelim vedalar suların ta dibindeymiş. İşte onun için Vişnu bir olu verip en derin deniz lerin dibine inmiş, kutsal kitapları sulardan çekip çıkarmış. Bu Vishnu'ya balinacı demez misiniz artık? Ata binene atlı demek kadar yerinde olmaz mı bunu dememiz? Perseus, Ermiş Georgius, Herakles, Yunus peygamber ve Vishnu. Alın size güzel bir liste. Sorarım size balinacıların kulübünden başka hangi kulübün üyeleri başında böyle adlar bulabilirsiniz? Bundan önceki bölümde Yunus peygamberle balinanın tarihsel öyküsü üstünde durmuştuk. Gerçi kiminden takıttılar bu öyküye pek güvenmiyorlar. Ama şu da var ki eski çağlarda inanç bakımından herkesten ayrılan tek tük Yunanlı ve Romalı Herakles'le balina ya da Arion'la Yunus balığı öyküsüne de pek inanmamışlardır. Ama onların bu kuşkuları birer gelenek haline gelen o öykülere olan inancı zerrece sarsmamıştı gene de. Sack Harbor'da yaşlı bir balina avcısının bu İbrani öyküsünden kuşkulanmasının başlıca nedeni şuydu. Eski moda o acayip kutsal kitaplardan biri vardı bu yaşlı balıkçıda. Bu kitap bilime aykırı uydurma resimlerle süslüydü. Örneğin Yunus peygamberin balinası iki püskürtülü olarak gösteriliyordu burada. Oysa bu özellik deniz canavarlarının ancak bir türünde kuzey balinası ve çeşitlerinde görülür. Bundan başka kuzey balinasının boğazı öyle dardır ki avcılar beş paralık ekmek yutsa boğulur derler. Ama Piskopos Yep buna önceden karşılık vermiş bulunuyor. Piskoposa göre Yunus ille de balinanın karnına gitmemiştir. Ağzının köşesinde kısa bir süre kalmıştır ancak. Bu sayın Piskopos'un dediği de oldukça akla yakın. Çünkü kuzey balinasının ağzına iki kumar masası kurulup tüm oyuncular rahatça yerleşebilir. Yunus peygamberin bir çürük diş kovuğuna sıkışıp kalması bile olasıdır. Ama kuzey balinasının dişleri olmadığını da unutuyordum az kalsın. O yaşlı balıkçının sak harborlu yerine, kısaca Sark Harbour derler ona, Yunus öyküsünde kuşkularını uyandıran başka bir neden de peygamberin balina midesindeki sıvılar içinde kalmasının olanaksızlığı ile ilgili karışık bir sorundu. Ama balıkçının bu karşı çıkışı da pek sağlam sayılmaz çünkü bir Alman tanrı bilimci Yunus'un ölü bir balinanın deniz üstünde yüzen gövdesi içinde sığınmış olabileceğini söylüyor. Fransız askerlerinin Rusya'dan kaçarken at ölülerini çadır yerine kullanıp içine sığındıkları gibi. Avrupalı başka yorumcuların düşündükleri bir şey daha var. Yunus peygamber, Yafa gemisinden denize atıldığı sırada yakınlarda sefer eden provası balina biçiminde bir gemiye sığınmıştır hemen. Belki de geminin adı balinaydı. Çağımızdaki kimi gemilerin köpek balığı, martı, kartal adlarını taşıdıkları gibi. Yunus kitabında sözü geçen balinanın ancak bir can kurtaran, şişirilmiş bir tulum gibi bir şey olabileceğini ile süren bilgili tanrı bilimciler de çıkmıştır. Kazaya uğrayan peygamber bu nesneyle yüzerek tatlı canını tuzlu bir ölümden kurtarmıştır onlara göre. Böylece zavallı Sak Harbor hiç haklı çıkacağı benzemiyor bu gidişle. Ama onun yine de kuşkulanması için bir neden daha vardı. O da şuydu aklımda kaldığına göre, Balina Yunus peygamberi Akdeniz'de yutuyor, üç gün sonra cazı kusup attığı kıyı ise Dicle Nehri üzerindeki Ninova kentinden üç günlük yol boyu uzaktadır. Oysa bu kentten Akdeniz'in en yakın kıyısına gitmek için üç günden çok daha uzun bir süre gerekir. Öyleyse nasıl oluyor bu? Yoksa Balina başka bir deniz yolundan gidip Yunus peygamberi Ninova'ya yakın bir yere bırakabilir miydi? Evet yapabilirdi bunu. Ümit burnunu dolaşıp Yunus'u oraya götürebilirdi. Ama o zaman da boydan boya Akdeniz'i, Basra körfezini, Kızıldeniz'i geçmesi bir yana, üç günde tüm Afrika kıyılarını yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı dolaşmasına, ayrıca hiçbir Balina'nın yüzebileceği kadar derin olmayan Dicle'nin sularında yüzmesine, Ninova yakınlarına kadar sokulmuş olmasına inanmak. Gerekir. Şu da var üstelik, Yunus peygamberi daha ta o zamanlarda ümit burnundan dolaştırdınız mı, bu burnu bulmakla ün salan Diyas'ın tüm şanını şerefini elinden almış, yeni çağ tarihini de böylece yalancı çıkarmış olursunuz. Aslında yaşlı Selk ileri sürdüğü bu saçma düşüncelerin hepsi onun budalaca gururunu kendi aklına karşı beslediği yersiz güveni ortaya koymakla kalır ancak. Kuşkulanmak senin ne haddine? Sen ki denizden ve güneşten edindiğin bilgilerden başka bir öğrenim de görmüş değilsin. Sayın rahiplere karşı küstahça bir inançsızlık, cehennemlik, şeytanca bir kaldırmadır bu. Çünkü Portekizli bir rahibe göre Yunus peygamberin ümit burnu yoluyla Ninova'ya gitmesi Tanrı'nın yarattığı tansıkların en büyüklerinden biridir. Bundan başka ayrıca aydın kişiler olan Türk bilginleri Yunus öyküsüne hala candan inanırlar ve 300 yıl önce Hares'in Gezileri adlı kitabındaki bir İngiliz gezgini Türklerin Yunus peygamberin onuruna bir cami yaptırdıklarını ve bu caminin içinde yağsız yanan mucizeli bir kandil bulunduğunu anlatır. Araba dingillerini daha kolay daha çabuk işlemeleri için yağlarlar. Aynı amaçla kimi balina avcıları da sandalların dibine yağ sürerler. Bunun zararlı bir şey olmak şöyle dursun, kimi bakımlardan yararlı olduğu su götürmez. Unutmamalı ki yağla su birbirlerini çekemezler. Yağ kaygan bir şeydir, suda daha yaman kaysın diye de sandalı yağlarlar. Kuekuek sandalının altını yağlamaya büyük bir önem veriyordu. Bir sabah vakti Alman Jungfrau gemisinin çekip gitmesinden birkaç gün sonra onun pekuotun bir yanına asılı sandalının altına sokulmuş bu yağlama işine her zamankinden daha fazla özendiğini gördük. Kel bir kafadan saç çıkarmak isteyenler gibi hababam yağ sürüyordu sandalına. Bunu bir ön sesiyle yapıyordu sanki. Sonradan olanlar da Kuekuek'i haklı çıkardı. Öğleye doğru balinalar gözüktü ama gemi üstlerine yürür yürümez balinalar hemen yollarını değiştiriverdiler. Kleopatra'nın Aktium deniz savaşındaki kayıkları gibi darmadağınık kaçışmaya başladılar. Sandallar stabınki başta yine de gittiler arkalarından. Taştego zor bela bir zıpkın saplayabildi sonunda. Gel gelelim yaralı balina dalacağı yerde gittikçe artan bir hızla suyun yüzünde kayıp gitti. Halatın durmadan gerilmesi yüzünden zıpkın ister istemez balinadan kurtulacaktı er geç. Ya mızraklarla balinanın işini bitirmek ya da avımızdan vazgeçmek zorundaydık. Deniz canavarı öyle azgın, öyle çabuk gidiyordu ki sandalı bir türlü çekemiyorduk yanına. Şimdi ne yapacaktık? Usta balinacıların çoğunlukla başvurmak zorunda kaldığı yaman hileler, oyunlar, dolaplar, türlü çeşit kurnazlıklardan hiçbiri şişleme denilen o güzeli mızrak atışıyla boy ölçüşemez. Büyük küçük hiçbir kılıç bu mızrağın eline su dökemez. Ama yalnız böyle inatla kaçan balinalara karşı kullanılması gerekir bu mızrağın. Başlıca özelliği alabildiğine hızlı, fena halde sallana sarsıla, hoplaya zıplaya giden bir sandaldan o kadar uzaklara fırlatılması ve tam atıldığı yere gitmesidir. Çeliği ve tahta sapıyla bu mızrak aşağı yukarı 10-12 ayak uzunluğundadır. Sapı zıpkınınkinden çok daha ince ve hafif bir malzemeden, çam ağacından yapılmıştır. Bu mızrak atıldıktan sonra geri çekilmek için bir hayli uzun ince bir ip bağlıdır. Burada hemen şunu söyleyeyim ki uzaktan balinayı vurmak işinde mızrak gibi zıpkın da kullanılabilir ama pek seyrek. Neden derseniz zıpkın mızraktan daha ağır ve daha kısa olduğu için zor başarı sağlanır bununla. Genel olarak balina ancak sağlamca zıpkınlandıktan sonra hafif mızrakla iş görülür.